Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba iyi haftalar Açık Radyo'da Harici Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bu hafta Volkan Aslan konuğum bir sanatçı. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk merhaba Çelenk. Merhaba Volkan. E şöyle bir yerden başlamak istiyorum. E, Salt'ın 10. yılı vesilesiyle düzenlemekte oldu. Ardışık adlı adından da anlaşılacağı üzere bir seri var. Sen de bu serinin yeni katılımcısısın. Yani yeni başladığı için projem böyle gündeme getiriyorum ben de önceki edisyonlarında Ardışığın önceki etaplarında diyelim. Eee Deniz Gürle ve Barış Doğru Sözle de şöyle şey yapma fırsatı bulmuştum geçmiş programlardan. Buna bakılabilir. Geleceğinde ise Ardışığın bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan Ee, Onur Gökmen ki onunla da başka bir vesileyle aslında ardışığı konuşmuş olduk ama Belkıs'la işbirliğiyle e, bir e, proje gerçekleştiriyor. Hemen Volkan Aslan'ın solo sunumunu mütakip e, olduğunu uygulayalım e, ve de nihayetinde Aykan Safoğlu'yla bu seri tamamlanıyor. Sonrasında L'internasyonale işbirliğiyle yurt dışındaki bazı sanat kurumlarında da gösterimler, kamusal programlar biçiminde görünürlük kazanacak. Dolayısıyla böyle bir bağlama oturttuktan sonra asıl Volkan Aslan'ın buradaki pratine odaklanmak istiyorum. Sağlıcakla kal senin bu kişisel sunumunun başlığı böyle bir final cümlesi gibi bir mektubun belki bir buluşmuş iki kişinin birbirinden ayrılmasının sağlıcakla kal dediğiniz noktası gibi ve bu aynı zamanda senin bu kişisel solo sunumunun başlığı olurken bir yandan da uzunca bir süredir aslında iştigal ettiğin sanat pratiğindeki akslardan biri. Bitekodiin şüphesiz ama bu serginin de merkezinde yer alan bizim e, bundan iki önceki İstanbul Bienali'nde de İstanbul Modern'deki ayağında diyeyim, mekan olarak İstanbul Modern'e kullanılan yerde de yine çift kanallı bir video enstalasyon biçiminde gördüğümüz. Özünde film olarak basite indirgeyebilirim. Tek kanallı ya da birkaç kanallı olarak sergilemen söz konusu oluyor bunları. Ve de e, hareketli görüntüyle ve elbette ses ve diyalogla esasen bir mektup paylaşıyorsun. Açık mektup demek lazım buna. Evet. Çünkü kamuyla paylaşmış. Oluyorsun. Bu form yani edebiyattan alışkın olduğumuz, benim de açıkçası çok meraklı olduğum, çok ilgimi çeken bir türdür mektup. Çok takip ederim mektuplaşmaları. Bu tür senin hangi açıdan ilgini çekti, nereden başladın ve bu serginin merkezini oluşturan arka arkaya aslında birbirini de tamamlar nitelikte diyelim. O iki mektup hakkında bize bilgi verir misin? Tabii ya mektup aslında böyle ne zaman başladı? Birkaç sene evvel başladı yani Home Sweet Home bu İstanbul Bienniali'nde 2017 senesinde gösterdiğimde o yani kendi sesleri olan bir videoydu. Hiçbir diyaloğun olmadı ama o hikaye bir diyaloğa ihtiyaç duymuyordu zaten. Şeyde zorlanıyorum tabii ki ben filmci değilim, yönetmen değilim, senaryo yazarı da değilim, bir yazar da değilim. Ee, ama daha işbirliklerine açık bir e, sanatçıyım diyebilirim. Yani dışarıdan ödünç aldığım şeyler e, oluyor. İşte bunlar ne oluyor? İşte Saïd Fayed'in bir cümlesi olabiliyor, ya da işte Nora Tatarian'la bir işbirliği olabiliyor, ya da başka bir yönetmenle başka türlü bir işbirliği olabiliyor. Ee, böyle son birkaç senedir e, bu sıkışmışlığın şeyin Derdini nasıl anlatırım diye düşünürken aslında mektup tabii daha şey bir yere bir şey, birine bir şey yazmak, birine anlatmak yani bu sesli de olabilir, yazılı da olabilir, kağıda da yazılabilir, e-mail de olabilir. Sonra bu bir bir görer ve Elif Kamış'la bir kitap projesiyle gelmişlerdi bundan ki üç sene var. E, bu tam herkesin artık e, patlamaların olduğu işte şey olduğu herkesin taşınmaya gitmeye ülkeden e, ya da ülkeden gidemiyorsa güneye e, kaçmaya bir şekilde herkesin İstanbul'dan çıkmaya çalıştığı bir dönemdi. E, biz de böyle hani kalanlar ne yapalım peki e, nasıl birbirimize şey yapabiliriz moral verebiliriz işte bu bir yayına evrilir mi? Ne yapalım, bir vakit geçirelim. Böyle bir e, süreci var dediler kitabın. E, bu da şöyleydi. Altı kere buluşuyorduk ve tam bir gün e, e, Elif ile ben izledi bir ge vakit geçiriyordu. Bu vakitler, yani bu buluşmalar sonrasında da mektuplaşmaya başladık kendiliğinden. İşte şey o günün hani Z raporu gibi nasıl, e, ne gibi duygular çıktı. Sonrasında ne oldu? İşte başıma ne geldi gibi. Sonra o kendimi böyle iyi hissettirmeye başladı. Çünkü birine an, anlatıyorsun ve bu anlatımı aslında daha edebi bir şeye getirip, e, forma getirip bunu açık bir mektuba nasıl çevirebilirim senin az önce dediğin gibi. Yani bu birine Elif'e yazılmış ya da sana yazılmış özel bir şeyden ziyade bu izleyiciye yani o an orada o filmi izleyen kişiye yazılmış. bunun. Yaşı, cinsiyeti, ırkı, hiçbir önemi olmadığı, hani bir yerin de önemi olmadığı, bir şehir ve şey referansı da yok. Böyle dünyada herhangi bir canlıya yazılmış bir mektup gibi düşündüm ve öyle başladı aslında bu serüven. Yani daha sonra zaten bu, ben videoyu yapmaya karar verdim, bu ilk En iyi Dileklerimle isimli videoyu, şu anda Salt'da da gösterilen üçüncü katta. Ee, o şey aynı zamanda işte Elif'le bizim birlikte yaptığımız kitaba ismini de verdi. Kitap da yapık dediği yayınlarından En İyi Dileklerimle ismiyle çıktı. Orada sadece mektubun yani bizim Elif'le yazışmalarımız işte o aslında o En İyi Dileklerimle'yi ortaya çıkaran süreçti. Ee, sonrasında da bu e, pandeminin 6. ya da 3. ayında tam kapanmaların oldu yine bir başka türlü bir sıkışmıştık bu sefer. <gülüyor> Sokakta kamusal alanda sıkışmıştık değil de bir dört duvar arasında işte şey hepimizin yaşadığı. Hatta gezegen ee, onu sıkmış değil mi? Ya tüm dünyanın yaşadığı. Evet yani bir önceki daha e, belirli bir coğrafyaya e, dair şeyler, referanslar veriyor. Ve bu son mektup tüm dünya eş zamanlı bunu hala da yaşıyoruz. Ee, onu yazmaya karar verdim, onu e, çekmeye karar verdim. İşte o sırada da sahanın e, şey e, çağrısı oldu, e, pandemi sürecinde üretilen e, eserlerle ilgili işte destek çağrısı. Sonra şey onu çekmeye karar verdim. Yani o şeyi de görünce o çağrıyı, ya dedim evet bunu şey yapabilirim. Ee, bir sene bekledim tabii onu da çekmek için. Çünkü sıcağı sıcağına da bir şey yapmak istemiyordum. Çok e, şey yanlış, yalan yanlış şeyler çıkabilirdi. Böyle nedense bir derdimi anlatasım geldi. Ve şey yani bu iki iş öyle çıktı. Yani böyle hep e, şeyden biraz herhalde e, objeden, nesneden ya da iki boyutlu şeylerden... E, Biraz uzaklaşıp daha hareketli görüntü, işte izleyicinin nereye bakmasını istiyorsam orayı gösterdiğim, işte neyi duymasını istiyorsa onu dinlettiğim, hani çok şeyini kaçıramayacağı, trafiğini çok da kaçıramayacağı bir şey, bir form aslında o video. Ee, evet, sen bir mektup, açık mektup hatta çekiyorsun nihayetinde çünkü filmi kullanıyorsun e, medyum olarak ama iş yaptığın işbirliklerin de etkisiyle yani ben bir senaryo yazarı değilim dedin belki ama <gülüyor> işte filmlerde tek bir kişi tarafından hiçbir zaman çekilmiyor hatta günümüzde iş birliğine ekip çalışmasına zaten çok açık doğası gereği beni şey çok çarptı yani bir yandan evet pandemi döneminden sonrasına eklemleniyor ama bir yandan o kadar güncel bir yanı da var ki senin çok yakın zamanda tamamlamış olmanın da getirisi ama aynı zamanda zaman aşırı ve çok evrensel bir e, meseleye ekolojik krize de referans veren bir yanı var yani deniz sal kusuyor demişsin. onu ben not aldım artık sergiyi hı hı. giderken. benim çok etkiledi şu içinden geçmekte olduğumuz dönemde özellikle su neyle yıkanır nasıl temizlenir bilemiyorum hı hı. Ee, buradan şuna bağlamak istiyorum serginin suyla ve denizle hı hı. Sağlı, sağlıcakla kalın artık o bütün film işlerinden çıktım olayın bütününe geri dönmek istiyorum hı hı. suyla denizle çok yakın metaforik Ee, ve aynı zamanda gerçek bir ilişkisi var. Senin daha önce gündeme getirdiğin gibi Said Faik Abası yanık ki o da başka bir deniz tutkunudur. Ona da referanslarla işlediğin. Biraz bunu açalım istersen yani deniz, su ve bütün e, bunun senin sergindeki yerine. Yani e, e, şeyin var e, suyun e, var. Ben Mersin'de e, yaşadım çok uzun bir zaman. Akdeniz Yani hep suyla bir ilişkin vardı daha köylerinde de olsam uzaktan da olsa yani görmeyi hep gözümün önünde olsun istediğim bir şeydir deniz. İstanbul'da öyle hep suyla ama gitgide işte şeyler artık kısıtlanıyor yani bizim boğaza ya da suya olan erişimimiz yavaş yavaş kapanıyor artık işte. 1980'lerde işte yüzde 85 civarındayken yaya erişimi şimdi yüzde %20 20-25'lere düşmüş durumda. Yani Koca Boğaz hattında iki tarafta yüzde 25'ine biz sadece erişebiliyoruz suyun. Ben de başka, başka. araştırma okumuştum. Yani güncel değil bu vereceğim rakam değişmiş olabilir. Benimki Ama de güncel değil bu arada. Yani İstanbul'da yaşayanların yüzde seksinin aslında denizi gün içinde hiç görmedikleri. Yani o kadar artık hukuk durumdalar ki hı hı. ve herkes kendi adeta dolarında işten eve, evden işe giderken halbuki her yer, yani İstanbul gibi bir kentte Boğaz, Haliç, Marmara, Karadeniz, dereler, göllerle dolu bir yerken hiç suyu denizi görmeden günler günler geçiren insanlar. O da çok çarpıcı gelmiştir. Burada senin vurguladığın etken de tabii ki çok belirleyici. Bu 2000 işte kaç arter ilk açıldığında orada saat kaç sergisinde Emre Baykal ve Eda Berkmen'in küratörlüğünde üstlendiği saat kaç sergisinde benim çok eskiden daha önce onların koleksiyonuna giren yani keçelerden oluşan bir duvar yerleştirmesi vardı. Onun içinde bir dalga şey var, illüstrasyon vardı. Keçelerden biri. Dalga şeklinde kesilmiş, boyanmış. Sonra onu ben çoğaltmaya, yani e, onların taramaları bendeydi. Ben o dalgayı çoğaltıp, e, bütün pandemi boyunca neredeyse, e, çünkü atölyeye de erişimim e, limitliydi, e, gelip gidemiyorum. Evdeyim, işte küçük bir yerdeyim, malzeme yok. Yani artık dışarıda üretim e, bir daha ne zaman olur? şeyi. E, o dalgaları kesip kolajlar yani deniz manzaraları yapmaya başladım en basitinden. E, sonra o dalga yani o şeydi. E, benim için bu saltta da gördüğümüz ölüye ağlayamayan insanların huzursuzluğu içindeyim isminde gül yıkayan ellerim olduğu videolar. E, biraz e, şey 10 saniyelik bir görüntüyü bir çiftel işte bir gül yıkıyor yavaş yavaş ve tekrar tekrar bunu yapıyor tekrar tekrar bunu yapıyor ve hiçbir zaman biz onun nerede durduğunu nerede tekrar başladığını da anlayamıyoruz izleyici olarak ve o tekrar bir noktada meditatif bir şeye dönüşüyor bir rahatlamaya ya da bir düşünmeye ya da bir nefeslenmeye nefes almak için bir aralığa İmkan veriyor. Dalga da benim için öyle oldu. Gül yıkamalar izleyici için öyleydi. Dalgayı kesmekte aynı şeyi tekrar tekrar e, yapmak bir gül yıkama gibiydi. Ve onları üst üste yapıştırıp böyle kabaran deniz manzaraları yapmak. Sonra sal sergisi için de hep böyle bir suyla ilgili e, düşünüyordum işte bu. Artık e, suya erişemememiz ve işte artık o manzarayı sadece artificial yani yapay e, bannerlarda falan görmemiz deniz manzaralarını ve üstüne işte deniz senin, şehir senin yazmamız gibi. E, ben de işte onu şey yapayım dedim, bunu nasıl mekanla şey yapabilirim? Yani saltı nasıl bir o erişemediğimiz suya... Suyu buraya getirebilirim, salta getirebilirim. Hani biz gidemiyorsak, işte bir cam filmiyle e, biraz e, sualtı gibi yapalım istedik. E, onun dışında da o keçe dalgayı kocaman büyütüp sanki elde kesilmiş gibi böyle biraz şey, e, özensiz oraya biri yerleştirmiş bir maket, bir karton bir şey gibi yani bir dekor kötü bir şey dekor var. gibi evet. Evet şehir senin, deniz senin. Bir de aslında işte o şey inancı da yani o dev bir dalganın gelip bütün her şeyi değiştireceği ya da temizleyeceği düşüncesi. O aşağıdaki sağlıcakla kal isimli videoda işte o da oradan bir şey. Sonra o da dalgayı koymaya işte onun etrafına da serginin trafiğini de oluşturan işte gül yıkamalar. Onlar da hep e, suyla ve şeyle. Belki henüz sergiyi gezmemiş. Yani Salt Galata'da olduğunu burada ben e, vurgulamış olayım. Tarih bakımından da 4 Ağustos 17 Ekim 2021 tarihlerinde sağlıcakla kal. E, benim de şu anda sohbet etmekte olduğum sanatçı Volkan Aslı'nın e, kişisel sunumu diyelim. Tam sergi adını da çünkü sıklıkla kullanmıyoruz bu Ardışık serisinde. Ve tek bir sergi salonundan ibaret değil. Yani e, senin özellikle kullanma biçiminde Ardışık'taki bir... Bazı başka sanatçılarda da oldu bu. Aslında Salt Saltgan'ın bütün binasını kendi e, oyun alanına dönüştürebileceğin e, hı hı. bir durum söz konusu. Tam senin çok güzel zaten ifade ettiğin üzere bu keçe dalgayız oldukça sakil duran, dekor duran, hakikaten bizi o çevreleyen suni dediğin bannerlar kadar kötü hı hı. duran. E, özellikle öyle e, yapılmış. Şimdi malzemesi e, de o zaten. Evet malzemesi de o. Daha doğrusu yani amatörce duran, usta işi durmayan bir taraftan da naif ve çocuksu da duran. Yani senin diğer videolarındaki o mektupların aslında bir yandan hafif iyimser, hafif umut tada alan açabilen, yanını da koruyan bir yanı var. Oradan da bakılabilir. Bir şeyle tepeden ta, ta Salt galatının giriş zemin katındaki işte kütüphane ya da araştırma merkezine Hı -hı. kadar neredeyse görülebilen bütün mekanı da silip süpürebilecek dev bir dalga ama o anlamda gülünç. Biraz Jaws falan gibi yani gerçek, evet. gerçek olamayacak bir yanı var. Güller ise ben onları çok hani merdiven kat, katlara yani katları birbirine birleştiren bir... Bağ gibi yanı var senin sanki sergide yaptığın <gülüyor> şey. O ve onları da hareketli resim gibi görüyorum ben. Yani dikey yapılmış <gülüyor> hareketli resimler videodan ya da şeyden filmden ziyade. O anlamda resimle de çok ilişkisi varmış evet. gibi geliyor onların. Ve de şeyi konuşalım sanki kalan vaktimizde. Yani bütün bunlardan yola çıktığın... Edebiyat alanından da sanat alanından da pek çok başka sanatçıyı da etkilemiş. Benim de çok e, yıllarca okuyup okuyup üzerine düşündüğüm. Aslında yine böyle naif duran, basit duran, kısa duran, tıpkı mektuplar gibi, tıpkı biraz önce o senin keçeden yaptığın işler gibi bir edebiyat türü de e, yazan ama aslında çok derinlikli bir e, edebiyatı olan Sait Faik Abasıyanık referansı var. Yani başka sanatçılara da esin kaynağı olmuş. Antonio Cosantino mesela ilk aklıma geldi. Tabi tabi. Yani, Burada da hiçbir beyişi yok. Yani hepimizi çok etkilemiş olduğunu uluğlama adına sunuluyorum. Ama serginin o anlamda edebiyata referans veren hani mektupla başladık, oradan da tamamlayabiliriz. Bu sefer Sayit Faik Abbas'ı anıktan referanslı yerlerini biraz daha açmak istemek mi sergi metninde de yer verdiğin içinle? Yani şöyle yani işte. Hmm. nasıl diyeyim? Yani Sait Faik için şey diyebilirim. Yani çok e, sevdiğim ve çok net bulduğum bir öykücüdür. E, denizli olan ilişkisinde, o tutkusunda e, ya da başka bir şeyle olan öfkesinde saklamıyor. E, sevgisinde, arzusunda saklamıyor. Saklasa da e, onu Aslında günün sonunda deşifre ediyor ama işte hani şey yapabildiği kadar, kendi izin verdiği kadar biz öğrenebiliyoruz. O şeyini seviyorum öykücülüğündeki. işte o benim filmlerde de yapmaya çalıştığım, daha doğrusu işte taklit etmeye çalıştığım da diyebilirim. İşte neyi göstermek istiyorsan onu gösteriyorsun. Yani kurmacanın böyle bir gücü var ne yazıyorsa onu anlıyorsun, onu hissediyorsun. Ama heykelin böyle bir şey yok. Yani yüz açısından bir şeye bakabiliriz. Sonra biri gelir öyle bir açıdan bakar ki hiç oradan bakılmamıştır ve o kör noktadır. Aa buradan iş biraz işlemiyor. Evet hani biraz tuhaf görünüyormuş bu açıdan diyebiliyoruz ama filmde öyle bir şey yok yani nereyi göstermişsin ya yani sen katınısan yaptığın için kamera nereye bakıyorsa izleyici onu görüyor ya da edebiyat içinde öyle yazar ne yazıyorsa e, duygusundan bahsetmiyorum yani şey olarak o şey sonrası o hissettirdikleri başka tabii. E, onu onun netliğini çok sev, sevmiştim. İlk şeyde e, İlk defa öyle ağlayamayan insanların huzursuzluğu içindeyim cümlesine emanet aldım Sait Faik'ten. O da 4-5 sene evveldi işte bu gül yıkama videoları için. O İzmir e isimli bir öyküdeki bir cümleydi aslında bir oradaki karakterin huzursuzluğunu anlatmak için bir şeydi ve o beni çok etkilemişti daha sonra Antonio'nun da çalıştığı Stelianos Topolos'un gemisi. Umarım doğru söyledim. <gülüyor> ben onu hep Trifon'un hikayesi olarak şey yapıyorum, isimlendiriyorum. Çünkü orada zaten şey biz Trifon'u izliyoruz. onun da yani böyle Aslında şey orada bir e, alt sınıf bir aileyi anlatırken aslında müthiş bir toplumsal bir şeye de işaret edebiliyor sait varki öykülerinde yani ölüye ağlayamayan insanların huzursuzluğu aslında otobüs bekleyen bir insanın e, bir şeyden canı sıkılıp e, söyleyebileceği bir cümle değil yani <gülüyor> e, ya da işte gayrimüslim bir çocuğun e, gemisinin işte başka ada'daki zengin çocuklar tarafından taşlanarak batılması sadece bir Münferit bir çocuklar arasında çekiz e, kavga diye okuyabileceğimiz basit bir şey gelmiyor bana. Yani onun arkasına bakınca işte bugün de yaşadığımız umarım yani gelecekte olmayacak ama muhtemelen e, o zamanlarda yaşayacağımız duyguların e, şeyi e, aslında yazarı gibi geliyor bana Sait Faik. Sadece ama şey değilim. Yani hep Said Faik hikayelerine bakarım. Onlardan bir iş yaparım demek istemiyorum. o yani e, her yere bir öykü kitabını götürürüm. Aynı öyküyü tekrar tekrar okurum. İşte mektubu yoktur aslında. Hı -hı. Mesela onu şey yaparım. Öykü Hı -hı. dışında zaten e, bir şey yazmıyor. E, şeye bakmıştım. İlk bu mektup meselesini yazmaya yazarlar nasıl mektuplaşıyor bilmem ne. Onlar da ben kötü hissediyorum. Böyle şahit olmamam, bakmamam gereken bir şeyi <gülüyor> okuyormuş gibi. Bir de özel şeyler onlar arşivlerden falan. Onlar, o, bilmiyorum. Ya hem merak ediyorum hem mahrem şey, bir yanı var ve mahrem günlük okumak gibi iki kişinin birbirine özel yazışmalarını okumak gibi bir yanı var. Evet. Biraz biraz süremizin sonuna geldik ama son şunu da sormak istiyorum. 17 Ekim'e kadar Salt Galata'da kalacak ve kal hem onların eksi birdeki sergi alanında ama işte üçüncü kattan çatıdan başlayarak aslında bütün binayı hücreden bir yanı var. Bir de Urban Cook'la gezi ve atölye çalışmaları düşünmüşsünüz. Hı -hı. E onunla ilgili eklemek istediğim birkaç bir şey olursa son birkaç dakikamızı ona ayırabiliriz çünkü katılmak isteyenler olabilir. Anladım. O, onun programı henüz netleşmedi. Nasıl bir şey hayal? Başdan o... kısmı özellikle ilgimi çekti. Gezi kısmı özellikle ilgimi çekti. Bir rota mı düşünüyorsunuz? Ee, onu açıkçası çok şey değilim. Oraya daha henüz hakim değilim. <gülüyor> Sanki yeni kurduk. Biraz da zamanımız olacak. Ee, muhtemelen yani o şeyde mimalde bir, bir takım workshoplar olacak ama dediğim gibi onu Farah ve Amira daha e, net biliyor. Tamam onları da bu, bu vesileyle atıştıkalım o zaman. Salt'tan Amira Akbıyık Akbıyikoğlu ve Farah Aksoy tarafından programlanıyor ardışık. Hani Volkan'a teşekkür ediyorum. Volkan Aslan'dı bugün konuğum. Herhalde bir sonraki konuğumda bir fırsat bulursak Fatma Belkıs olur bu noktada. Çünkü Kasım ayında onların Onur Gökmen evet. Gökmen'le iş birliğinde yapacağı sergi olur. Ama başka bir vesile de belki bu ben özellikle merak ettim. Urban Club'da yapılacak şeyleri ben takipte olacağım. Volkan çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harikten Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay, Tokyo, America, France, Germany, UK, <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfa